كل عام كان حلا لذل إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إنكم صادقين. Tevrat indirilmeden önce bir adağına binayen İsrail'in, Yakub'un kendine haram kıldığı şeyler dışındaki bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki eğer iddianızda doğru kimseler iseniz haydi Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Peki. Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hanif Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in diline tabi olun. Hem o sizin gibi müşriklerden değildir. <gülüyor> Muhakkak <Miles. Sāk -ál -i> ki mübarek ve alemlere bir hidayet olarak insanlar için kurulan ilk mabet Mekke'de kabedir. verir. ve <gülüyor> araferin orada apaçık alametler İbrahim'in makamı vardır. Oraya girense emniyette olur. Ona dokunulmaz. Yoluna oraya gitmeye gücü yeten bir kimsenin Kabe'yi hac etmesi insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Kim de inkar ederse artık şüphe yok ki Allah alimlerden müstahanidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. <gülüyor> Peki ey ehli kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Hakkı ki Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla şahittir. Ün yâme'l ey ehli Kitab Hakk'a şahit kimseler olduğunuz halde niçin onu eğri göstermeye geltenerek iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Halbuki Allah yapmakta olduklarımızdan gafil değildir. <gülüyor> Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kafirler olarak küfre geri döndürürler. <gülüyor> Size Allah'ın ayetleri okunurken ve içinizde peygamberi varken nasıl inkar edersiniz Kim Allah'a onun dinine sımsıkı tutunursa böylece muhakkak doğru bir yola hidayet edilmiştir Ya ellezina amantu'tullaha hakka tuqatihimi ve la tamuutunna illa ve entum muslimun Ey iman edenler, Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının ve siz ancak Müslüman kimseler olarak can verin. Ve ve aleykum فألَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوَانَ وَكُلُّمُ عَلَى شَفَاءٍ خَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأنقذكم hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki bir zaman birbirinize düşmanlar idiniz de Allah kalplerinizin arasını İslam ile birleştirdi. Böylece onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ateşten bir çukurun kenarında küfür içindeydiniz de sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklar ta ki hidayete eresiniz. <gülüyor> <gülüyor> İçinizden hayra davet eden ve iyiliği emredip kötülükten yasaklayan bir topluluk bulsun. İşte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Ve <gülüyor> kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın işte onlar için ise pek büyük bir azap vardır. Allah <gülüyor> ve O gün bazı yüzler vardır ki ağracak ve bir takım yüzler de kararacaktır. Artık o yüzleri kararanlara gelince, onlara iman etmenizden sonra inkar mı ettiniz. Öyleyse vaktiyle inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı denecektir. <gülüyor> <gülüyor> Yüzleri ağranlar ise artık Allah'ın rahmetinde, cennetinde dirler. Onlar orada ebedi olarak kalışıdırlar. <gülüyor> Ey Resulüm bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Ve Allah alemlere zulmetmek istemez. Ve ve fil ardı ve Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Ve bütün işler ancak Allah'a döndürülür. hayra bil ve Ve Ey ashab Muhammed! Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten mededer ve Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitap Yahudilerle Hristiyanlar da iman etseydi kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır. Ama onların çoğu dinden çıkmış fasıklardır. Onlar size eziyetten başka asla bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. aynama illa minen Ve ve Nerede ee, zalimler Cize vermek şartıyla Allah'ın ahdi ve insanların müminlerin ahdine sığınmış olmaları müstesna üzerlerine aşağılık damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğradılar ve üzerlerine meskenet yoksulluk damgası vuruldu. Bu şüphesiz onların Allah'ın ayetlerini inkar etmekte ve haksız yere peygamberleri öldürmekte olmaları sebebiyledir. Ve yine bu onların isyan etmeleri ve hattı aşmakta olduklarından dolayıdır.